Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydın Günaydın. E, programa girmeden evvel Hayırlı e, Jingle'ları da dinleyicilerimiz duymuştur e, Artık herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin En kritik en önemli e, Seçimlerinden birine Hazırlanıyoruz çok kısa bir zaman kaldı Pazar günü Anayasa değişikliği referandumu var Bizde bu anayasa değişikliği gerçekleşirse şayet referandumdan evet çıkarsa tabi bizim program konumuz olan ekoloji hareketi açısından, doğa hakları açısından, çevre mücadelesi açısından ne gibi değişiklikler olacak? Zaten tabi Türkiye'de son birkaç yıldır Doğa hakları ve çevre mücadelesi çevre ve yaşam alanları mücadelesi çok olağanüstü koşullarda yürüyor O hal süreciyle birlikte o olağanüstü koşullar biraz daha katmerlenmiş oldu Anayasa değişikliği ile birlikte de neler olacak neler göreceğiz bundan sonraki süreçte Evet çıkması halinde Şimdi onları bize bu konularda çok uzman bir isim anlatıyor olacak Avukat Arif Ali Cangı e, hattımızda sanıyorum şu anda Arif günaydın Günaydın Günaydın Mehmet günaydın. Günaydın. günaydın Hoş geldin Yayınımıza teşekkür ederiz Pelin güzel bir e, girizgah yaptı e, Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili yani genel hatlarıyla Eee Merkez medyada olmasa da en azından bağımsız e, durabilen medyada biraz olsun e, tartışılabilir ama özellikle çevre e, ve sosyal haklar hatta ekonomik haklarla ilgili de bu anayasa değişikliği teklifinin getireceği e, değişiklikler mi desem, e, değişiklikleri <gülüyor> pek konuşma fırsatı da e, bulunmadı bence. Siz ne diyorsunuz yani bu mücadelelerin içindesiniz Arif Bey? Ee, bizim bildiğimiz kadarıyla bu işte Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle e, bir takım e, çevresel e, ve işte kent hakkı ile ilgili konularda böyle çok aniden tepeden bir takım kararlar alınabilecek ve en önemlisi e, vatandaşların e, mücadele, müzakere, hak arama e, konusundaki yolları e, kapanacak eğer bu teklif e, evet alırsa. E, siz ne diyeceksiniz? Sizi dinleyelim. Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Aslında e, demokrasi mücadelesiyle ekoloji mücadelesi birbirinden ayrılamaz. Eğer e, demokraside bir e, açık nokta varsa, demokratik bir toplum oluşamamışsa Ekolojiyi savunmak da e, çok zor, çok kolay değil. Zira e, Anayasa Anadolu 6. maddesi e, çevreyi koruma görevini önce devlete yüklemiş ama ne yazık ki devletin e, uyguladığı politikalarla bırakınız korumayı daha çok e, bozan, e, yok eden bir e, sonuç doğuyor. Geriye kim e, kime kalıyor korumak? Yurttaşa kalıyor. Yurttaş nasıl koruyacak? Demokratik haklarını kullanarak koruyacak, e, yargıya başvurarak koruyacak, koruyacak koruyabilirse şimdi bunlar da bir kısıtlamaya girdiği zaman tabii ki e, koruma işi e, yaşamı savunma işi iyice zorlaşıyor. Şöyle anayasa değişikliğinde e, çok doğru söylediniz. Anayasa değişikliğinde çok fazla tartışılmayan e, Cumhurbaşkanı'nın olağan hallerde e, kararname çıkartabileceği konular e, maddesindeki anayasanın birinci ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerdeki temel haklar ve kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümdeki siyasi haklar ve ödevler dışında e, diye bir hüküm var yani bu bunlar, bunlar hakkında e, karnaviţ düzenlenemez diyor ancak arada bir e, üçüncü bölüm atlanmış üçüncü bölüm yer verilmemiş üçüncü bölüme baktığımız zaman üçüncü bölüm tam da konuştuğumuz konuyu e, ilgilendiriyor. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlığını Hı. taşıyor. Burada neler var neler. Aslında e, toplumun çevre ve ekolojinin dışında e, emek alanında e, emeğiyle geçinenleri çok yakından ilgilendiren, e, geçimini e, e, geçimlik toprağından e, sağlayan e, kıyıların korunmasına kadar pek çok konu var. E, şöyle baktığımız zaman kıyıların ya, kıyılardan yaralanma, toprak mülkiyeti kamulaştırma Devletleştirme ve özelleştirme, çalışma ve sözleşme hürriyeti, çalışma şartları ve dinlenme hakkı, sendika kurma hakkı, toplu iş sözleşmesi, grev hakkı, lokavt, ücretli adalet sağlanması, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması 56. maddenin olduğu konu, konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, Sanatın ve sanatçının korunması, gençliğin korunması gibi başlıklar taşıyor. Yok yok yani, yani. Evet. Evet, bu bölümde bu saydıklarım konularında Cumhurbaşkanının çıkaracağı kararnameyle her şey düzenlenebilecek. Bu haklarla ilişkin pek çok düzenleme yapılabilecek ve bu düzenlemeler ilişkinde, bu e, kararname ışığında yurttaşın başvuracağı bir merci yok. Sadece ve sadece e, meclisteki iki büyük siyasi parti anayasa makinesine başvurabilecek. Açtığınız davada itiraz yoluyla eğer mahkeme yerinde görürse anayasa mahkemesine gitme şansımız. Yani yurttaşın kararnamelere karşı itiraz hakkı yok. Dava açma hakkı yok. Bunların içinde program konusu olan çevrenin korunmasının kararnamenin insafına bırakıldığını da söylemek gerekir. Yani eğer anayasa değişikliği olursa, e, uygulanan ekonomik politikaları da göz önüne aldığımız zaman, Cumhurbaşkanı'nın çıkaracağı kararnamelerle çevre hakkının tamamıyla ortadan kaldırılmasıyla karşıya karşı kalabiliriz. Ve Peki mesela de, örnek olarak ne, ne yapabilir? Cumhurbaşkanı kararname çıkardı, bu işte e, çevre hakkıyla ilgili, ekonomik haklarla ilgili, bir kararname çıkardı diyelim mesela bizim konuştuğumuz tartıştığımız işte nükleer santraldir HES'tir vesaire ne, nasıl bir etkisi olacak bir, öyle bir örnekten gidebilir miyiz? Evet şimdi örneğin e, kamulaştırma acele kamulaştırma e, önemli bir sorun ya acile evet. kamulaştırma kararlar artık bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın tek başına imzaca kararname ile gerçek e, e, yapılacak. Bahsedilen i̇şler, hız biraz bununla ilgili galiba. Evet, hani hızlanacak, evet. işler hızlı yürüyecek, bürokrasiye takılınmayacak deniyor ya evet. e, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili. Ya, kamulaştırma işlemi bir yandan mülkiyet ihlal bir yandan da aslında çevre ekolojiyi mahveden yatırımların hızlandırılmasını yol aslında. Evet. Yani insanlar mülkiyetini satmıyor, mülkiyetini onların taşımaya da satmıyor ama ya, kamulaştırma ile bu direnç kırılmaya çalışıyor. Hı -hı. Kıyıların Kıyıların tahsisi gündeme gelecek. Artık kıyılardan yararlanma diye bir şey söz konusu olmayabilir. Çünkü kıyıları bir kararnameyle tahsis edilebilecek. Evet. Yani karanabere. özel şirketlere evet. tabii ki büyük, büyük ihtimalle ya da işte devlet belki bazı yerlere el koyacak beğenecek evet. falan. Evet. Bir varlık fonuna devredilebilir hazinede olanlar. Evet. evet. Diğer biliyorsunuz. Proje bazlı yatırımlar yasa tasarısıyla getirilen bir 80. madde Hı -hı. var. Belası var bari. Evet. O hal döneminde çıkartılan. Evet. Şimdi bu orada Bakanlar kuruna verilen bir yetki vardı. Artık bu tav Cumhurbaşkanı yetkisini olacak. Cumhurbaşkanı kararnamesi kararnamesiyle e, e, kullanma koruma dengesi adı altında korunması gereken pek çok varlık kullanıma açılacak. Yararlanmaya bir şirketlere tahsil edilmesi gündeme gelecek. Yani bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmasıyla aslında şimdiki hukuk sistemindeki çocuktan daha üst bir hukuk normu haline getiriyor. Yani kanun kanun nitelinde neredeyse kanun niteliğinde bir hukuk normuyla karşı karşıya kalıyoruz evet. ve yurttaşın itiraz edebileceği bir hukuk normu değil. Evet o tamamen denetim bir... mekanizmalarının da dışında e, tabii ki evet. yani zaten tek bir insanın imzasına kaldığı için orada herhangi bir e, denetleme mekanizmasından veya herhangi bir hesap verme mekanizmasından tabii bahsedemiyoruz bu noktada. Diğer yandan e, olağan halde böyle bir de olağanüstü hal rejimi var. Evet. Cumhurbaşkanı 6 aya kadar olağanüstü hal, hal ilan edebilecek ve bunun e, meclisin denetiminde olacağını falan filan, bir karşılığı yok ne yazık Çünkü o cumhurbaşkanı aynı zamanda mecliste en çok Milletvekili olan partinin genel başkanı olacak Evet Ve şu anda zaten 20 Temmuz'dan beri Uygulanan o hal rejimi Pek çok şeyi bize gösteriyor Ve Hı -hı. olağanüstü hal rejiminde O hal rejiminde cumhurbaşkanını Kanun hükmünde kahraname çıkartabilecek Ve bu kanun hükmünde kahraname de Anayasa mahkemesine dahi başvurulamayacak Ve Hı -hı. siyasi haklar Temel haklar dahil olmak üzere Her konuda kanun içinde yani e, bunun yolu da açılıyor. E, bunu, bunu da denetleyecek. Bunu da engelleyecek bir mekanizma yok. Evet. Diğer yani, yandan evet. bakanlıkları istediği bakanlığı kapatabilecek. İstediği bakanlığı kurabilecek. O bakanlıklara istediği kişiyi bakan olarak atayabilecek. Tek koşullar milletvekili seçilme yeterli olmuş olmaz. Yani Kim çok olsun, yani? E, pek de e, şeyimiz olmayan e, zaman zaman eleştirdiğimiz çevre ve şehircilik bakanlığı e, ya da Orman evet. ve Su İşleri Bakanlığı da bu durumda ortadan kalkabilir. Çünkü tek bir kişi zaten o bakanlığın e, yetkileriyle <gülüyor> dolatılmış olacak bakanlıkların Kesin. ya da evet. değil mi? Yanlış mı biliyorum? Tabii ki artı. tabii ki ka kapattım kapattım diye bir kararname çıkarırsa yani şaşırmamak lazım. Evet Çevre Bakanlığına ilişkin falan ciddi itirazlarımız var. Çevreyi hmm. korumaktan çok başka şeyler yapıyor şeklinde ama sonuçta ee, şey, çarpıcı olması için söylüyoruz. Çevre bakanları kapattım diyebilir bir Diyebilir. Diyebiliriz. Bu, bununla karşılaşabiliriz. Bu evet. gelecek bir mekanizma bir şey yok. Bir de tabii bir de, e, burada en belki de kritik e, mesele şu. E, OHAL sürecinde çıkartılan bu madde 80, varlık fonu, e, işte ÇED yönetmeliğindeki değişiklikler falan derken orada hep e, top, Bakanlar Kurulu'na atıyordu yani atılıyordu yani işte nükleer santrallarla termikle işte büyük bu bahsettiğimiz bütün mega projelerle ilgili falan kararlar Bakanlar Kurulu'nun yaptığı bir toplantıyla alınır deniyordu ki evet. biz bütün bu süreçler içerisinde zaten tek bir bakanlar kurulunun işte toplumla, sivil toplumla, yurttaşlarla müzakere etmeden bütün bunları yapıyor olmasını fazla fazla eleştiriyorduk. Şimdi bakanlar kurulu da tamamen devreden çıkıyor ve bir kişi tamamen karar verici pozisyonuna geliyor. Yani eleştirdiğimiz şeyin kötünün daha kötüsü başımıza gelecek gibi görünüyor. Şunu yaşıyoruz, Rusya ile Türkiye arasındaki her görüşmede Başkanlar düzeyindeki her görüşmede Akguyu nükleer santralı yatırımı hızlandırılacak sözü söyleniyor. Evet. Eğer anayasa değişikliği olur ise Cumhurbaşkanı'nın kararnamesiyle Akguyu'ya ilişkin tüm izinlerin e, tek bir kararname verilmesi, açılan davaların etkisal hale gelmesiyle karşılaşılır. Bu, bu ciddi bir e, risk olarak karşınızda duruyor. Diğer yandan üst düzey bürokratların hepsini atayabilecek Cumhurbaşkanı. Yani üst düzey bürokratlar bakanlıklardaki koruma kurullarındaki vesaire vesaire her yerdeki e, üst düzey bürokratı atama yetkisi olacak. Ve tamamıyla kendi e, kendi politikasına uygun kişilerin görev almasını sağlayacak. Bu e, kurulların faan e, denetlemesi kurullardan bir süzgeçten geçmesi diye bir şey söz konusu olmayacak. Hı hı. Hı hı. Diğer yandan yönetmenlik değişik yönetme çıkarma yetkisi var tek başına. E, yürütme, e, yürütmeye dair yönetmeyi çıkarmayabilir. Bunun anlamı şudur. E, çevreyle uğraşan insanlar için söylüyorum. Biz bir dava açtığımız zaman, dava sonunda davayı kazandığımız zaman o davayı e, e, alınan karar etkisi hale getirecek, getirecek bir yerden bir karar çıkar. Yönetmeyi hmm. değişikliği olur. Evet. Bu daha çok kolaylaşacak. Açılan hmm. davalardan, elde edilen kazanımların etkisi hale gelmesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Çet yönetmeniyle ilişkin açılan davalar, elde edilen mahkeme kararlarına nasıl etkisi hale getirdiğiniz çok çokça yaşadık. Şimdi daha fazlasıyla yaşanacak. Evet. Ve belki çet yönetmeni bir şey de kalmayacak. Çet yönetmeni kaldırdım dese hmm. dese bunu engelleyecek bir şey yok. Yasaya aykırı yasaya olamaz diye hüküm var ama yasaya aykırılığını olup olmadığı kim denetleyecek e, yargı denetleyecek. Yargı nasıl dene denetleyecek peki? Hakimler savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşmasına baktınız mı? Hakimler ah. savcılar Yüksek Kurulu oluşuyor. <gülüyor> şey söylemiyorum. Herkes baksın. <gülüyor> evet. Tüm yurttaşlar baksın. Çünkü e, 13, 13, 13 üyenin e, e, Cumhurbaşkanı at Atayacağı Adalet Bakanı Başkan. E, Cumhurbaşkanı Atayacağı Adalet Bakanı Bakanlığı Müsteşarı e, doğal üye geri kalan e, Pardon. Kaç üyeyi vardı? Ee, 13 üye. 13 üye. 4, 13 üye. Doğru, 4 üyeyi doğrudan doğruya kendisi atayacak. Doğrudan doğruya kendisi atayacak. Ee, mecliste ço çoğunluğu elinde bulunduran kendi partisi milletvekilini seçecek 7, üye, 7 üye de mecliste seçecek. Yani 7 üye mecliste seçilecek. Onu da çoğunluk partisinin Kısaca, kendisi seçmiş olacak. E, yani 13 üyenin tamamı aslında Cumhurbaşkanı tarafından, tarafından doğrudan olacak. ya da dolaylı seçilecek. Evet. Şimdi böyle bir Böyle bir durumda e, hakimlerin, savcıların e, mesleğe kabulü, meslekten ihracı da dahil olmak üzere tüm e, işlemlerini yapan, yapmaya yetkili olan bir kurulun tek bir kişinin seçtiği üyelerden oluşması halinde o kuruldan e, seçilen, o kurul tarafından seçilen hakimlerin, savcıların bağımsız olması, tarafsız olması beklenebilir mi? Hele hele hükümet politikalarına yönelik. Cumhurbaşkanı'nın çıkardığı kararnabine yönelik açılacak davalarda tarafsız olmaları beklenebilir mi? Evet. Ya, Peki ya... bir de Arif istersen evet yani durum ortada ama belki biraz örnekler üzerinden gidebiliriz. Yani sizin İzmir, Ege bölgesinde çok verdiğiniz önemli çevre mücadeleleri var. Karadeniz'de var, işte Akdeniz'de var, Güneydoğu'da var, Trakya'da var. Yani yok yok Türkiye'nin her tarafında çevre mücadelesi veriliyor. Ama yani bir de mesela şeye rağmen demin sen de bahsettin, yargı kararlarına rağmen, işte durdurmalara rağmen, çedlerin geçersiz kılınmasına rağmen projeler devam ettiriliyor falan. Ya buradan sonra mesela biz Cerrah Tepe'de ne beklemeliyiz? Ee, ne bileyim, şimdi Ali Ağa'da bir takım sorunlar var. Oralarda ne beklemeliyiz? İşte Trakya'nın sorunları var, Karadeniz'in başka envai çeşitli projeleri var, var, projeler var. İşte nükleerler var, kömürler, e, efendim mega projeler. Yani örnekler üzerinden biraz gidersek e, belki daha böyle bir kafalarda e, bazı şeyler oturabilir. Şimdi üç, üç tane güncel örnek üzerinden gidelim. Girettepe'de. Gerardepi, bir <gülüyor> e, davasının şu anki geldiği aşama Çevre Bakanlığının eee 2009/7 sayılı genelgesine dayarak çıkartılan ikinci izin verdiği e, sağladığı e, izin sayesinde şu anda orada maden faaliyeti hazırda sürüyor. Yani Çevre Bakanlığı 2009 yılında verdiği çıkardığı bir genelgeyle mahkeme kararı ihtisaya getirecek, mahkeme kararının arkasında durulmasını sağlayacak bir süreç başlattı. Şimdi e, eğer bana ise değişiklik olur ise çevre Bakanlığı'nın çıkardığı genelgeyle böyle bir sonuç doğması doğmasıını göz önüne aldığımız göz önüne alıyoruz. Diğer yandan bak cumhurbaşkanı kararnamesiyle yapılacak düzenlemelerin ne gibi sonuçlar doğuracağını tahmin bile edemezsiniz Tahmin bile hı hı. Zira bir bakanlık genelgesiyle mahkeme kararları aşılıyor ise yok sayılıyor ise. Cumhurbaşkanı kararnameye haydi ayrı yok saymış. O tehlikeli karşı karşıyam. Şimdi evet. somut örnek üzerine gidelim. Aliada, uzun yıllardır yürütülen termik santrale karşı yürütülen kuki mücadele, geçtiğimiz aylarda kazanıldı. Mahkeme iptal kararı verdi. Mahkeme'yi kararın tebliğinden bir gün sonra. Bakanlığa 2009'da 7 sayılı genelgeye dayarak yeni chat raporu sunuldu. E, 10 gün sonra İDK toplantısı yapıldı. İDK toplantısında bütün itirazlar iletilmiş olmasına rağmen o gün chat nihai hale getiriyor. Ertesi gün ilana çıktı. 10 günlük süre içinde e, pek çok itiraz e, ulaştı ama itirazların hiçbirisi değerlendirilmedi, incelenmedi. 11. günü chat, nihayi, chat onun belgesi verildiğine dair ilan yapıldı. Ve 30 günlük süre içinde uygulanması gereken mahkeme kararı 29. günü yeni çet izni verilerek uygulanmadı. Bu neye dayanarak yapıldı? Bir bakanlık genelgesine dayanarak yapıldı. Hı hı. Bunun bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapıldığını düşünün. Cumhurbaşkanlığı, kararnamesi, cumhurbaşkanlığı tarafından çıkacak bir kararnameyle tekrardan ekolojiye ekoloji lehine çevre lehine verilen mahkeme kararının hepsi yok sayılabilir. Evet. Bu tehlikeyle karşı evet. karşıyayız. Evet. En büyük Bunun, tehlike de bu herhalde değil evet. mi şu an önümüzde? Evet. O nedenle e, ben şunu söylüyorum. E, ekoloji alanında mücadele yürüten, dava açan e, kesimlere, yurttaşlara anayasa değişikliğine eğer hayır demeyi düşünüyorsanız, öyle bir aklınızdan öyle bir şey geçiyorsa, evet deme aklınızdan geçiyorsa 17 Nisan'dan ee, sonra dava açma yoluna falan gidemeyeceğinizi gitmenizin bir anlamsız olacağını bilin hı hı. Açıkçası bu aşamadan sonra dava açmanın bir e, anlamı var mı çok da emin değilim Yani öyle bir noktaya geldiğimiz zaman davayla falan uğraşmanın o kadar emek harcamanın o kadar e, masraf yapmanın bir gereği var mı Evet. diye değerlendirmek durumunda kalacak. Evet. Tabii. Yani bu yani bu haliyle tabii son derece kötü ve insanda inanılmaz yılgınlık yaratan bir hali var. Tabii bu referandum sonucundan evet çıkması halinde tabii bütün kesimlerde yani tabii bunun farkına varmış mücadelenin çok ciddi baltalanacağının farkında olan kesimler açısından da herhalde çok büyük bir hayal kırıklığı ve çok büyük bir yılgınlık yaratacağını da herhalde söyleyebiliriz. Evet, Ayf Cang'a programın sonuna yaklaşıyoruz. Verdiğiniz bilgiler çok önemliydi ama kapamadan önce Son bir e, mesajını söyleyeceğiniz varsa, demin gerçi gayet güzel söylediniz, e, söyleyeceğiniz son bir e, cümle varsa onu alalım, ondan sonra da görüşmek üzere diyelim. Peki. Şimdi e, ben şu mesajı vermek istiyorum, ekoloji mücadelesi içinde yer alan, e, deresini, ovasını korumak için mücadele eden, e, köyde, kentte e, yaşayan insanların bir kısmı, geçmişte AKP'ye oy vermiş olabilir. Şu anda halen gönlü ona oy vermekten yana olabilir. Ancak eğer beni dinleyen var ise, bu şekilde düşünen var ise, ancak bu e, anayasa değişikliği başka bir şey. Anayasa değişikliği e, gerçekleşmesi halinde, evet çıkması halinde, önemsedikleri, e, şu anda uğruna mücadele yürüttükleri derelerini, meralarını yaşama alanları koruma şansları kalmayacak artık. Plajlarını, mesele, kıyılarını. E, evet, evet, bu mesele evet. E, şey meselesi değil. E, oy verdiğiniz parti, parti hangi partisi ona göre e, karar verecek bir mesele değil. Bu mesele e, 17 Nisan sabahından itibaren e, demokratik bir ülke olabilme, hukuk güvenliğinin sağlanabilmesi, insan yaşamının yanı, yanı sıra Çevrenin korunması, canlı yaşamının korunması bir anlamda çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakmak, bir dünya bırakmak konusunda bir kar verme sürecindeyiz şu anda. Eğer anayasa mahkemesi, anayasa değişikliği gerçekleşirse işimiz çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü bir denetim mekanizması yok. Bu cumhurbaşkanı olan kişinin kişiliğiyle bağlı bir şey de değil. Diyelim ki şu anki Cumhurbaşkanı kimi yurttaşlarımız bunu düşünüyor olabilir şu anki Cumhurbaşkanımız bunu yapmaz daha o diyebilirler. Ama daha sonra seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın yapmayacağının garantisi yok. Tabii ki. Bu dünyada pek çok bunun örneği var. Bu yetkiler bu yetkileri eline alan kişi kötü yola düşer. Memleketi kötü yola düşürür. Böyle bir istersen melek olsun, olsun düşer diyorsunuz. Evet, evet yani bunu çünkü bir de şunu düşünün. Bir kişiye bütün yetkiyi tanıyorsunuz. Diyorsunuz ki her şeyi sen bilirsin. Bize sorma. istediğini yap diyorsunuz. O kişi doğru yaptığını sanarak hata da yapabilir. Bunu eğer engelleyecek bir mekanizma yoksa, denetleyecek mekanizma yoksa gerçekten o toplum için ciddi bir tehdittir bu. Böyle de bakmak gerekiyor. Ben e, gerçekten e, bir ön yargısı peşin hükmü olmayan yurttaşların ee, anayasa değişikliğine ilişkin e, Birazcık e, Ne demek istediğini anlayan Yurttaşların evet oyu vermeyeceğini Düşünüyorum çünkü Hı -hı. E, Evet oyu e, sadece Kendisi için değil Bizim kuşak için değil bizden sonraki Kuşak için de ciddi bir tesisi oluşturacak e, Ben şimdiden e, bütün yurttaşların e, Duyarlı olmasını e, 17, 17 Nisan Sabahında e, Tekrar umudu Beslene, besleyecek bir ortam oluşması için katkıda bulundusunu ve hayırlı bir sonuç Olması <gülüyor> Evet, biz de hayırlı sonuçlar evet. diliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederiz. Arif Ali Cangu verdiğin bilgiler ve yaptığın değerlendirmeler için. Daha sonraki programlarımızda yine tabi seninle birlikte olmaya devam edeceğiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür evet, programın sonuna geldik. Ee, günler ve hatta neredeyse saat sayacağız referandum'a doğru. Ee, biz de artık son bir şeyle bitirelim. Bitirelim, benim. evet. Yani çevre mücadelesi açısından e, nelerle karşı karşıya olduğumuzu çok güzel anlattı Arif Cang'ı ee, Hayırlı pazarlar diliyoruz. Evet, hayırlı haftalar, pazarlar Hayırlar. olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.